Ama hiç de öyle değil. Kim bir kötülük işler, suçu da kendini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Hep orada kalacaklardır. İman edip salih ameller yapanlar ise cennetliktir. Onlar da hep cennette kalacaklardır. Ayette günah ile kastedilenin şirk, Allah'ın kitabını tahrif etmek ve Allah adına yalan söylemek gibi inkar anlamına gelen günahlar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunun dışındaki günahları da ayetin tehdidinden çok uzakta saymak, saymamak gerekir. Çünkü küçük diye önemsenmeyen günahlar zamanla çoğalıp büyük günaha dönüşebilir. Bu sebeple olmalı ki Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ayşe'ye, Ayşe, küçümsenen günahlardan sakın, çünkü Allah'ın onları da kaydeden görevlileri vardır.'' buyurmuştur. İbni Vace, Ahmet bin Hanbel Ümmetine de küçümsenen günahlardan sakınmalarını tembih etmiştir. Ahmet bin Hanbel Bir zamanlar İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla güzel güzel konuşacaksınız. Namazı gerektiği şekilde kılacaksınız. Zekatı vereceksiniz diye kesin söz almıştık. Ama pek azının hariç çoğunun sözünden döndünüz. Hala dönmektesiniz. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Onlara şöyle de, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri önce ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara verin. Allah yaptığınız her iyiliği mutlaka bilir. Bakara 215 Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana, babanıza iyilikte bulunun. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızda bulunan arkadaşa, yolcuya, yolda kalmış insana ve idareniz altında bulunan hizmetçi ve kölelere de iyi davranın. Nisa 36 Onlara şöyle de Gelin Rabbinizin size neyi haram kıldığını bildireyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ananıza, babanıza iyi davranın. Enam 151 Rabbin şöyle emretti Sadece Allah'a kulluk edin. Anaya babaya iyi davranın. Onlardan biri veya her ilgisi yaşlanıp eline bakarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Onlara merhamet gösterip alçak gönüllü davran ve kendileri için şöyle dua et. Rabbim onlar beni küçükken nasıl şefkat ve sevgiyle büyüttülerse sen de onlara öyle merhamet edin. İsra 23-24 Anaya babaya iyilik etmekle ilgili hadisler İsra suresi 23. aydın notunda zikredilmiştir. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar seni hakkında hiç bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa onlara sakın itaat etme. Ankebut 8 Biz insana, anne babasına iyilik etmesini Emrettik. Annesi onu nice zahmetlere katlanarak kanında taşımış, sütten kesilmesi de iki yılı bulmuştur. Onun için bana şükret. Anne babana da teşekkür et. Dönüş ancak banadır. Lokman 14. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice zahmetlerle taşıdı, nice zahmetlerle doğurdu. Annesinin hamileliği ve çocuğun sütten kesilmesi de 30 ay sürer. Nihayet insan 40 yaşına varıp da olgunlaştığında Ya Rabbi dedi: Bana ve anne babama lütfettiğin nimetlerin şükrünü yerine getirmeyi ve seni hoşnut kılacak güzel işler yapmayı bana nasip eyle. Soyumdan gelenlere de iyilik ver. Ben senin kapına döndüm ve sana boyun eğen Müslümanlardanım. Ahkaf 15. Yakın akrabaya iyilik etmekle ilgili olarak bir önceki notta zikredilen Nisa suresi 36. ayetten başka Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatin malını sevdiği halde onu akrabasına ve diğer muhtaçlara vermek olduğu belirtilmekte. Bakara 177. Ve akrabaya hakkını ver. İsra 26. Rum 38 buyurulmaktadır. resul Ekrem de Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, Akrabasına iyilik etsin buyurmuştur Müslüm. Beni cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak davranış haber ver diyen birine Allah'a ibadet edip ondan başkasına ilah diye tapmazsan namazı gerektiği gibi kılar zekete verir ve akrabanı koruyup gözetirsin buyurmuştur Buhari Müslüm. Bir sahabinin ya Resulallah benim akrabam var ben ''Kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar.'' demesi üzerine ''Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı senin nedir?'' demiş Müslüm. ''Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup özetmiş sayılmaz.'' Akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgili ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir buyurmuştur. Buhari, rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin diye tavsiye etmiş. Buhari Müslüm, yoksula yapılan yardımın bir sadaka ama akraba yapılan yardımın ise iki sadaka yerine geçtiğini haber vermiştir. Tirmizi, Nesai, İbn-i Yetimlere yardım edilmesi ve haklarının verilmesiyle ilgili ayet ve hadisler Nisa suresi 2. ayetin dipnotunda verilmiştir. Yoksullara yardım edilmesi Bakara 177 215 Nisa 36 Enfal 41 Tevbe 60 Nur 22 Haşr 7'de de emedilmektedir. Yine vaktiyle sizden Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Şimdi siz de şahitsiniz ki bu sözleşmeyi kabul etmişsiniz. Bana verdiğiniz sözde durun ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bakara 40 Buna rağmen şimdi siz yine birbirini öldüren, İçinizden bir kısmını yurtlarından süren kimselersiniz. Onlara karşı kötülük yapmada ve düşmanlık etmede birbirinizi destekliyorsunuz. Onlar elinize esir düştüklerinde fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Oysa onları yurtlarından çıkarmak da size yasaklanmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmını inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Öyleyse şunu bilin ki İçinizden böyle yapanların cezası, dünyada ancak rezillik, kıyamet gününde en şiddetli azaba uğramaktır. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. İslamiyet'in geldiği sırada Medine'de birbiriyle savaş halinde olan Evs ve Hazreç adında iki kabile vardı. Medine'li Yahudiler de ikiye ayrılmıştı. Nadir ile Kurayza oğulları, Evs kabilesiyle, Kaynuqa oğulları da kabilesi kabilesiyle ittifak halindeydi. İki taraf birbirleriyle düşmanca çarpışır. Savaşlarda galip gelen taraftaki Yahudiler, Tevrat'ta açıkça yasaklanmasına rağmen, mağlup taraftaki dindaşlarına düşman muamelesi yaparak onları yurtlarından çıkarırlardı. Öte yandan, her iki tarafın Yahudilerinden esir düşen olduğunda da kitabınızın Hükmüne göre onları kurtarmaya mecburuz diyerek birleşip esirlerin fidyesini verirlerdi. İşte ayette bu çelişki durum dile getirilmektedir. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha da büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Zümer 26 Kafirlerin dünyada rezilliği ahirette de büyük azabı tadacağı ile ilgili ayetler burada verilmiştir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir ayeti Bakara suresi 140. ayette de geçmiş. Geçtiği diğer yerler orada gösterilmiştir. İşte bunlar ahireti dünya hayatıyla değiştiren kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Kafirler ahireti dünya hayatıyla değiştirmekle kalmamış Doğru yolu, sapıklıkla imanı, imansızlığa değiştirmiş, kendilerini pek ucuza satmışlardır. Bu konuda Bakara suresi 90. ayetin dipnotunda bilgi verilmiştir. Onlar ebediyen lanetli kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de kendilerine göz açtırılır. Bakara 162 Kafirlerin azaplarının hafifletilmeyeceği ile ilgili ayetlerin bir kısmı bu ayetin dipnotunda gösterilmiştir. Bu, onların dünya hayatını, ahiret hayatından üstün tutmaları ve Allah'ın kafirlere doğru yolu göstermemesi yüzünden böyledir. Nahl 107 Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da Birbiri arkasından peygamberler gönderdik Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik Ve onu ruhul kudüs ile destekledik Ama size ne zaman bir peygamber gelip de Hoşunuza gitmeyen şeyler söylediyse Siz küstahlık ederek kimini yalanladınız Kimini öldürdünüz öyle değil mi? Burada, andolsun biz Musa'ya kitabı verdik, ayeti kitaptan kasıt Tevrat'tır. Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselamın adlarından biri olup, lekelenmesi mümkün olmayan tertemiz ruh anlamındadır. De ki, o Kur'an'ı müminlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara bir rehber ve müjdelici olmak üzere Rabbinden değişmez bir gerçek olarak, Ruhul Kudüs indirmiştir. Nahl 102 Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Bakara 253 Maide 110 Ruhul Kudüs kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Ruhul Emin Şuara 193 ve Ruhana şekillerinde de geçmektedir. Meryem 17 Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberleri desteklemek üzere insanlara yardım ettiği de bilinmektedir. Nitekim Resul-i Ekrem kendinin veya İslamiyet'in aleyhinde şiir söyleyenleri hicvetmesi için şair Hasan i̇bn Sabit'i teşvik etmiş ve ona Allah'ım, Hasan'ı ruhul kudüs ile teyit te te et, et diye dua etmiştir. Buhari, Müslüm Yahudilerin peygamberlerini öldürdükleriyle ilgili ayetler için Bakara suresi 91. ayet ve dipnotunuza bakınız. Onlar peygambere bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Aslında hakkı inkar ettikleri için Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden pek azı iman ederler. Daha önce onlar kafirlere karşı zafer kazanmayı isteyip dururken kendilerine Allah tarafından Ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan öğrendikleri bilgileri karşısında görünce onu inkar ettiler. Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetine inkar etmeleri, haksız yere peygamberi öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür demeleri yüzünden biz onları cezalandırdık. Nisa 55 Allah'ın kalpleri mühürlemesiyle ilgili ayetler bu ayetin dipnotunda verilmiştir. Yahudiler, kendilerini İslamiyet'e dair eden Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ederek, kalplerinin onun getirdiği diyene kapalı olduğunu, Kur'an'ı dinleyip anlamak istemediklerini, onun hidayetine ihtiyaçları olmadığını söylemişlerdi. Aralarından, Abdullah İbni Selam gibi alif ve faziletli pek az insan ima etmişti. Resulü Ekrem'in Geleceğine dair Tevrat ve İncil'de muhtelif ayetler bulunmaktadır. Araf suresi 157. ayeti ve bir noladik notuna bakınız. Yahudiler özellikleri Tevrat'ta geniş bir şekilde anlatılan o peygamberin Beni İsrail soyundan çıkacağını düşünüyor ve onun yardımıyla düşmanlarını yeneceklerini hayal ediyorlardı. Son peygamberin Araplardan çıktığını görünce hayal kırıklığına uğradılar ve onu reddettiler. Bir zamanlar ilahi gazaba uğramış bu topluluk bir sonraki ayette belirtildiği üzere Resul-i Ekrem'i kıskanıp Kur'an-ı Kerim'i inkar etmeleri yüzünden tekrar ilahi gazaba uğradılar. İndirmiş olduğumuz delilleri ve hidayeti biz kitapta insanları açıkladıktan sonra saklayanlar yok mu? Onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edebilecek olan herkes lanet eder. Ama... Tövbe edip kendilerini düzelten ve gerçeği açıkça söyleyenlere gelince ben onların tövbelerini kabul ederim. Çünkü tövbeleri çok kabul eden sonsuz rahmet sahibi ancak benim. Dini gerçekleri inkarda ısrar eden ve kafir olarak ölenler yok mu? Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanetli kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de kendilerine göz açtırılır. Bakara... 159-162 Sana gerçek bilgi geldikten sonra kim seninle bu konuda münakaşa ederse onlara de ki Gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefislerimizi ve nefislerinizi çağırıp bir araya getirelim. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Ali İmran 61 Apaçık ayetler kendilerine geldikten iman edip peygamberin hak olduğuna tanıklık ettikten sonra inkar düşen bir toplumu Allah nasıl doğru yola iletir Allah öyle zalimleri doğru yola göstermez onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramaktır onlar bu lanetin içinde ebediyen kalacaklardır azapları hafifletilmeyecek kendilerine süre de verilmeyecektir ancak yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerine çeki düzen verenler müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Ali İmran 86-89 Şunu iyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. Hud 18 Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Dikkat edin. Ad kavmi Gerçekten de Rabbini inkar etmişti Unutmayın Hud'un kavmi at işte böyle yok olup gitti Hud atmış Kıyamet gününde Firavun kavminin önüne düşecek Onları alıp cehenneme götürecektir Götüreceği yer ne kötü yerdir Onlar dünyada da Ahirette de Lanete uğradılar Onlara verilen ödül ne kötü Hud 98-99 Ancak Allah kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönenler, onun korunup gözetilmesini emrettiği şeyleri ihmal edenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar işte lanet de bunlar içindir. En kötü yurt olan cehennem de bunlar içindir. Ra'd 25. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse çık oradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin. Hesap gününe kadar bu lanet senin tependen ayrılmayacaktır. Hicr 34-35 Bu dünyada peşlerine bir lanet taktık. Kıyamet gününde daha da çirkinleşecekler. Kasas 42 Rabbimiz derler. Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi yoldan çıkardılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden mahrum et. Ahzab 68 O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet de bunlar için en kötü yurda bunlar içindir. Mümin 52 Allah'ın dilediği kuluna lütufta bulunarak peygamberlik vermesini kıskandılar da Kur'an'ı inkar ederek Kendilerini ne kötü bir şeye sattılar Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar Zaten kafirler için alçaltıcı bir azap vardır Mühtelif ayetlerde kafirlerin isabetsiz alışveriş yaptıkları Kendilerini değersiz menfaatler karşılığında sattıkları anlatılmaktadır Bunlar doğru yola karşılık sapıklığı almak Bakara, bakara 16 175 Hayrete karşılık dünya hayatını almak Bakara 86 İmana karşılık inkarı almak Ali İmran 177 gibi Değiş tokuşlardır Kur'an-ı Kerim Onların menfaatlerini düşün oldukları için Allah'a verdikleri Ahdi ve sattıklarını belirtir Vaktiyle Allah ehli kitaptan Bu kitabı insanlara mutlaka açıklayacak onu asla gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı da, onlar bu sözü önemsemeyip kulak aramış ve değersiz dünya menfaatine karşılık onu değiştirmişlerdi. Onların değiştirme bedeli olarak aldıkları şey ne kadar fenadır. Ali İmran 187 Onların sattıkları şeylerden biri de Allah'ın ayetleridir. Onlar Allah'ın ayetlerini basit bir dünya menfaatine değişip, Böylece Allah yolunda uzaklaşmış ve insanları da uzaklaştırmışlardır. Onların yaptığı pek kötü bir şeydir. Tevbe 9 Kur'an